Allahu Ekber, Allahu akbar, la ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu akbar, ve lillahi lhamd. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya hamdolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. <gülüyor> İçinde bulunduğumuz bu günlerde kardeşlerim yapılan salih amellerin Allah Tebareke ve Teala'ya senenin diğer günlerinde yapılan bütün ibadetlerden daha hayırlı olduğu bu günlerde. Allah'a yapılan ibadetlerin Allah Azze ve Celle indinde senenin diğer günlerinde yapılan bütün ibadetlerden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimli olduğu bu günlerde Bu günlerde ve senenin diğer günlerinde. Dünyanın bu coğrafyasında ve diğer başka coğrafyalarında alel ıtlak amellerin en hayırlısı ve en mübareği olan Allah Tebareke ve Teala'yı tevhid etme. Allah Tebareke ve Teala'nın tevhidini öğrenme. Ona davet etme. Ameli için burada toplandık. Yani böyle mübarek günlere amellerin Bu mübarek günler dışında da en hayırlısı olan böyle bir ameli inşallah cem ettik. Meclisimizin başında niyetimizi ben ben de siz de istihdar edin diye size hatırlatıyordum. Bu günler biliyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Abbas radıyallahu anhum'dan aktarılan hadiste buyurduğu gibi "Me'min eyyamin el amelu ssalihu fihi ahabb ila min hadihi el Hiçbir gün yoktur ki salih ameller Allah Azze ve Celle'ye bugünlerde yapılanlar kadar sevimli ve hayırlı değildir. Yani zil zilhiccenin ilk on gün Dediler ki ya Resulallah Allah yolunda cihad etmek bile mi yani diğer günlerde Allah yolunda cihad etmek bile mi bugünlerdeki yapılan ameller kadar Allah'a sevimli ve hayırlı değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet cihad bile. Yani başka günlerde Allah yolunda cihad etmek bile bugünlerde yapılan ameller kadar hayırlı, mübarek ve Allah subhanehu ve teala'ya sevimli değildir. Bir de düşünün şu anda meclisi kendisi sebebiyle akt ettiğimiz bugünlerde ve diğer günlerde ıtlaken, mutlak olarak amellerin en hayırlısı en faziletlisi ve Allah tebareke ve teala'ya en sevimlisi olan tevhid ameli tevhidi öğrenmek, onu öğretmek, ona davet etmek için bir araya geldik. Allah <gülüyor> tebareke ve teala bizleri salih niyetlere muvaffak etsin. Bundan sonra İmam Muhammed İbn-i Abdülvahhab Rahim Allah diyor ki, bâbun mineşşirki el-istîâzetü bi -gayrillah. Allah'tan başkasına istiâze yapmanın şirkten olduğu bâb. Allah'tan başkasına istiâze yapmanın Şirkten olduğu babımız. Bundan sonra gelecek olan babta da diyor ki İmam Rahimahullah Babun şirki en yesteğîse bi gayrillah Allah'tan başkasına istigathe yapmanın şirkten olduğu babı. Au yed'u ve gayrehu veya ondan başkasına dua etmeli. İstigathe istigathe İstihane, bunlar her birisi birbirine yakın. Aynı külli meselenin altında cüz'i şubeler olduğu için bu iki babı okumadan önce inşallah bu meseleyi tevzih edelim. Bu meseleyle alakalı bir mukaddime yapalım. Meselenin en büyük başlığı arkadaşlar talep. İstekte diyebiliriz. Talep, istek. İstiave, istigafe, istiane. Bu meseleleri anlayabilmemiz için bu mukaddime bize lazım. Bunların hepsini toplayan en büyük başlık talep ve istek. Talep ve istek kardeşlerim kendi arasında üçü ayrılıyor. Bunun birincisi emir. Emir bir taleptir. Bir istektir. Nasıl bir istektir? Büyükten küçüğe dolu yapıldığı zaman bu isteğe emir denilir. Bu da bir istektir, taleptir. Hatta aynı sıyga kullanılarak yapılır. Yap, ver. Eğer bu istek büyükten küçüğe yapılıyorsa bunun ismi neymiş? Emir. İkincisi isteğin, talebin ikinci kısmı. iltimas. İltimas. İltimas da bir talep ve bir istektir. Aynı emir sigasıyla söylenir, yapılır. Bunun farkı, bunun özelliği bir kimsenin dengi olan birisinden istekte bulunmasıdır. Bunun ismi neymiş? İltimas. i̇ltimas. <gülüyor> Talebin ve isteğin üçüncü şekli de dua. Dua da emir gibi, iltimas gibi bir talep ve istek şeklidir. Duayı emirden ve iltimastan ayıran şey ne? Aşağıdan yukarıya doğru yapılıyor olması. Yani daha düşük bir mevkide, daha düşük bir menzilede bulunan bir kimsenin, kendisinden daha büyük olan bir kimseden talep ve istekte bulunması. Bunun ismi dua. Bizim kitabu tevhitte inceleyeceğimiz mesela bu. Bu dua kardeşlerim. Fakide kitaplarında, tevhid kitaplarının şerhlerinde ilim alimler bu dua meselesi her zikredildiği zaman duanın iki kısım olduğunu söylüyorlar. Biz de bunu sürekli söylüyoruz. Bazımız bunu belki anlıyor, bazımız anlamıyor. Diyorlar ki dua iki kısımdır. Şimdi bunu ayetten ikiye ayırıyoruz. Bir, ibadet duası diyorlar. İbadet olan dua. İki de istek. İsteme olan dua. Biz de Araplarda kitap sünnet naslarında kullanım şekliyle de dua kelimesi ıttak edildiği zaman en yaygın kullanım bu ikinci kullanım. Yani isteme. Allah subhanahu ve teala'dan istekte ve dilekte bulunma. Ona açarak, ya Rabbi beni başta ya Rabbi bana şunu nasip et diye Allah tebareke ve teala'dan isteme talep etme, istek ve dilekte bulunma. Bu anlamda kullanıyoruz. Ancak duanın bir diğer kısım var, o da ibadet olan dua. Yani ibadetleri de aslında, içinde bir isteme olmadan da, zahiri surette, kişinin namaz kılması da, oruç tutması da, cihad etmesi de, sadaka vermesi, infak etmesi de, bunun da bir ismi, bütün bunların da bir ismi duadır. Bütün bunlara da dua denilir. Hangi anlamda dua? İbadet anlamında dua. Bu ikisinin yine o bir ortak faydası var. İkisinin ortak faydası yine istemektir. İbadet olan dua ile Allah'a dua eden kimse. Yani Allah'a sair ibadet çeşitleriyle tapınan, Allah'a tapan, ona ibadet eden kimse, yani secde eden, namaz kılan, oruç tutan kimse, hakikatte bu yaptığı işlerle Allah'ın rızasını ne yapıyorduk İstiyordur. Allah'ın cennetini istiyor. Allah'ın kendisini affetmesini istiyor. Allah'ın kendisine azap etmemesini istiyor. O anda bunu ağzıyla söylemese bile bu dua ibadeti bu ibadet duası istemeyi kendi içerisinde barındırır. Aynı şekilde bu isteme olan dua. Ellerini açıp Allah Teala ve Taala'ya yalvaran ondan bir şey isteyen kimse bu bu isteme işiyle, sözüyle, kalbiyle Allah tebareke teala iltica ederek onun önünde zilletini göstererek bu yaptığı işle aslında Allah'a ne yapıyordur? İbadet, i̇badet ediyordur. Yani ibadet olan dua ile isteme olan dua aslında bunlar birbiri içine girmiş. Oluyor. Her biri bir diğerinin lazımı veya her biri bir diğerini içeriyor, ne ediyor. Yani ibadet olan dua ile Allah'a dua eden kimse yani Allah'a ibadet eden kimse aynı zamanda Allah'tan istekte de bulunuyordur. İsteme anlamında olan duayla Allah'a yalvaran, Allah'a dua eden kimse İbadet. aynı zamanda Allah'a ne yapıyordur? İbadet, İbadet de ediyordur. Anladık mı arkadaşlar? Evet. Şimdi bu isteme olan duayı bir daha ayıracağız. Bu isteme olan dua da, bu isteme olan dua, bu istediğin şeyin ne olduğu göz ardı edilerek buna verilen bir isim. Bir iyiliği hayır celp etmek istiyorsun. Bir hususta yardım istiyorsun. Başına gelmiş olan bir musibetin, belanın, helakın giderilmesini istiyorsun. Veya korktuğun, kaçtığın bir şeyden sığınmak istiyorsun. Bunların hepsi bu istenilen şeyin ne olduğu göz ardı edilerek dua ismi verilen şeyin altındaki alt başlıklar, alt kümeler. Dua istemek, talep etmek. Eğer biz burada istenilen şey yardım ise... Buna başka buna bir isim veriyoruz. Yardım, Arapçası bunun aun. Buna şöyle yazalım, akılda kalsın. Buna isti'ane diyoruz. İsti'ane, yani aun istemek. Gördünüz mü arkadaşlar? Aun yani yardım. A'un istemek, buna istihane diyoruz. Bu kalıp Arapçada, bu istihanenin olduğu kalıp, bu bab, istef'ale babı, bu bab galiben, genel olarak, bir şeyi talep etme anlamında kullanılıyor. Mesela istiğfar diyoruz. Ne demek istiğfar? Mağfiret, istemek. İstiska namazı diyoruz. Ne demek istiska namazı? Yağmur, yani sulanmak, istemek. Yani bu bab, bu kalıp, Galiben genel olarak isteme anlamına geliyor. Eğer istenilen şey Allah'tan, yani Allah'a yapılan duada, istenilen şey yardım, yani avn ise, buna ne diyoruz? İstihane diyoruz. Eğer istenilen şey, medet ise, bunun Arapçası da, hepiniz biliyorsunuz, gaf gaf. eğer istenilen şey medet ise, buna, buna, İstigathe diyoruz. Yani iğafe istemek. Yani medet istemek. Medet istemek şu demek. Başa bir bela gelmiş, helak, insanı helak edecek şey veya ona zarar edecek şey başa gelmiş, bundan kurtulmayı talep etmek demek. İstenilen şey medetse yani gavsa buna istigathe, yani iğafe istemek diyoruz. İstenilen şey sığınma ise sığınma ise bunun Arapçası da İyaz. Hani Eûzü diyoruz ya Eûzü de ki işte bu. Buna da diyoruz ki isti istiadâ. Yani Allah'tan i'aze. Yani i'yaz. istemek. Bütün bu istemelerin hepsi genel anlamda isteme olan bu duanın neyleri? Alt başlıklı. Yani her bir istiyaze aynı zamanda ne yapmaktır? Dua etmek. Her bir istigate aynı zamanda <gülüyor> dua. Her bir istiane aynı zamanda duadır. Çünkü bunların hepsinde ne var? Bak. Ist, ist, i̇stemek var. Dua ne? O da istemek talep Peki her bir dua istihane mi? Olmayabilir. Bunlar arasında umum ve husus var. Şimdi duanın Allah Tebareke ve Teala'ya has olan bir ibadet olduğu Allah'a yapılması gerektiği Allah'tan başkasına yapıldığı zaman zikredeceğimiz inşallah zabıt ile şirk olduğu takrir edildikten sonra bu duanın alt başlıklı olan bu çeşitlerin her birisi de duanın dınlında Allah tebareke ve teala'ya halis olarak yapılması gereken ibadetlerden bir ibadet olduğu anlaşılmıştır. Eğer biz duanın ibadet olduğunu ortaya koyarsak, dua Allah'a yapılan bir ibadetse bunların her biri de bu genel olan duanın özel bazı şeklinde. İstiyane bir duadır, özel bir duadır. İstigate özel bir duadır. İstihade özel bir duadır. İstihade i̇stigase i̇stigase de istigaseden farkı istiyade sığınma Başa gelmeden daha başa gelecek olan o bela adam dolayı iltica etmek, sığınma talep etmek, sığınmak demek. Dua genelinde Ve onun altında istiğna, istigat, istiaza bu özel dualar şeklinde. Bunların hepsinde kardeşlerim kaidemiz şu. Alimlerin zikrettiği kaidemiz şu. Bunların her birisi Allah Tebaraka ve Ala'ya, has yapılması, ona halis kılınması gereken ibadetlerdir. Allah'tan başkasına bunlar yapıldığı zaman şirk olur. İbadeti bir başkasına sarf etmiş olur, sarf etmiş olur. Ancak istiyanenin de, istigatenin de, istihazenin de, yani dua'nın da, yani istekte bulunmanın da şirk olmayan bir sureti bir şekli de var. O da nedir? Onun zabıtı, onu diğerlerinden şirk olandan ayıracak olan ölçü, alimlerin zikrettiği şu kaidedir. Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği şeylerdi. Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği şeylerdi. Allah'tan başkasından Allah'tan başkasından dua etmek. Yani onların ne, neyle bulunmak? İstek ve talepte bulunmak. Veya Allah'tan başkasından istihane yapmak. Ya da Allah'tan başkasından istigate yapmak. Ya da Allah'tan başkasına istiade yapmak şirk. Hangi konulardan Allah'tan başkasının gücünün yetmeyecek konular Bu demek ki Allah'tan başkasının gücünün yetebileceği konularda başkalarından talepte de bulunulabilir istihne de yapılabilir istigate de yapılabilir istiyade de yapılabilir ona şu şartları ilave ettiğimiz zaman Allah'tan başka kendisinden istekle ve talepte bulunacak Yardım istenecek igate istenecek veya sığınma istenecek kişi şahıs, Eğer hay ise, ne demek hay? Diri yani hayatta olan birisi ise. Hay olmayla beraber hazır olan birisi ise. Ne demek hazır olan birisi? Hazır, hazır yani burada gayıpta olmayan ve kadir olan birisi ise. Ne demek kadir? Gücü yeten. gücü yeten yani istediğimiz şeye gücü yeten hay olmalı. Yaşayan birisi olmalı ölü birisinden, yaşa yaşamayan birisinden, mutlak olarak talepte ve istekte, istiyanede, istiyazede bulunmak şirktir. Çünkü yaşamıyor. Gayip olan birisinden, hadır olmayan birisinden, uzaktaki seni işitmeyecek birisinden bu şekilde talep etmen, yardım dilemen, sığınma talep etmen, bunlar da hepsi şirktir. Hay olan, kadir olan, e hadır olan, ancak kadir olmayan birisinden talep etmen, yani kadir olmayan ne demek? Adam hay karşında. Yaşıyor ve karşında. Eğer ondan mesela günahlarını affetmesini talep etsen, ondan neyi talep etmiş oldun? Gücünün, gücünün yetmeyeceği bir şey talep, talep etmiş oldun. İşte bu ilave edilen sıfatlarla Allah Tebarek ve Teala'dan başkasının gücünün yeteceği konularda mahlukattan istekte bulunmak, bu istek isteme çeşitlerinden hangisiyle olursa olsun, şirk değildir. Şirk değildir. Bazen caiz olmayabilir. Mekruh olabilir. istememek, bu isteği terk etmek evla olabilir. Ancak tevhidin ve şirkin konusu değildir. İnşallah burası anlaşıldı. Şimdi diyor ki İmam-ı Rahimahullah, "Bâbun min şirki Şirkten olduğu babı el tu bi gayrillah. Allah'tan başkasına İstiaze yapman. Ne demekti istiaze? İade. Yani sığınma talep etmek. Allah'tan başkasına sığınma. Ona iltica etme. İnsanın kaçtığı bir kötülükten ona sığınma istemesi. Ve kavlillahi teala. Ve Allah teala'nın şu buyuruyor. Diyor ki Rabbimiz tebareke ve teala. Cin sonrasında. Ve ennehu kana ricalun minel insi. İnsanlardan bazıları İnsanlardan bazı adamlar ya'ûzûne isti'aze yapıyorlardı. Yani sığınıyorlardı. Biricâlin minel cinni. Cinlerden olan bazı kimselere. İnsanlardan olan bazı kimseler cinlerden olan bazılarına sığınıyorlardı. Fezâdûhum raheka. Onlar da onların korkularını arttırıyorlardı. Veya buradaki zamiri döndüreceğimiz yere göre... ...onlar da onların... ...günah ve azgınlıklarını arttırıyor. Birinci... ...manaya göre... ...insanlardan bazıları... ...cinlerden bazılarına sığınıyorlardı. İnsanlar onlara sığınıyor diye... ...bu sefer cinler de insanların... ...korkularını arttırıyor. Veya... ...insanlardan bazıları... ...cinlerden bazılarına sığınıyorlardı. İnsanların onlara bu şekilde sığınması... O cinlerin azgınlıklarını ve günahlarını arttırıyordu. Cahiliye Arapları kardeşlerim <gülüyor> anlatılana göre aslında önceden cinler insanlardan korkuyormuş. Cinler insanlardan korkuyorlarmış. Sonra bir gün bu cinlerden bir tanesi fark etmiş ki bu insanlar bizden korkuyor. Bunları korkutmaya başlamışlar. Onlar da bakmışlar ki korkuyorlar. Bu sefer bu işi azdırdıkça azdırmışlar. Cahiliye Arapları birisi bir yere konakladığı zaman yolculuk ederken bir yere inince oraya indiği zaman diyormuş ki ben bu vadinin efendisine sığınırım. Onun halkının sefihlerinden. Bu vadinin efendisine sığınırım. Onun halkının yani ona uyan onun etbaanın serserilerinden, cahillerinden işte bunlarından ona sığınırım. Kastettiği o vadinin cinlerden olan efendisine sığınıyormuş. <gülüyor> Allah tebareke ve teala diyor ki böyle yapmaları onların korkularını arttırıyor. Cinlerde bakıyorlardı bunlar korkudan bize sığınıyorlar. Onlarla oyun oynamaya, onları daha çok korkutmaya başlıyorlardı. Veya onların böyle sığınmaları cinlerin azgınlığını arttırıyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim bize <gülüyor> Allah'tan başkasına istiaze etmenin, bu şekilde cinlere sığınmanın onların efendisine sığınmanın, yalvarmanın şirk olduğunu, tevhide aykırı olduğunu, kişiyi İslam milletinden çıkaracağını, bunun Allah'tan başkasına ibadet demek olduğunu, beyan ettikten sonra bunun yerine bir de alternatif yöntem bizlere öğretmiş. Diyor ki İmr Rahimullah, An havlete binti Hakim'in radıyallahu anha kalet. Havle binti Hakim radıyallahu anha dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men nezele menzilen. Kim bir yerde konaklarsa. Kim bir yere iner. Orada konaklarsa. Fekale ve şöyle derse. Eûzu bi tamati. Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Min şerri mâ halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Yarattığı şeyler arasında şerli olan şeylerin şerrinden kim bir, bir yere konaklar ve bu sığınma duasını yaparsa eûzü bi kelimatillâhi tâmâti min şerri ma halak derse lem yadurruhu şey'un lem yadurruhu şey'un ona hiçbir şey zarar vermez hatta yerhale min men menzilihi zâlike o yerinden ayrılıncaya kadar oradan göçüp gidinceye kadar Hiçbir şey ona zarar vermez. Bu hadisi İmam Müslüm revat etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir yere konakladığımız zaman, bir yere indiğimiz zaman bize yarattığı şeylerin şerrinden yarattıkları arasında şerli olan şeylerin şerrinden Allah tebareke ve teala'nın tam olan kelimelerine sığınmamızı burada öğretiyor, öğütlüyor. Allah tebareke ve teala'nın kelimeleri onun şer'i ve kevni kelimeleridir. Bunların tam olması Allah'ın Allah'ın tam kelimeleri demek. Ve temmet rabbi ke sidkan ve adla. Rabbinin kelimeleri doğruluk. Doğruluk ve adalet bakımından tamam oldu. Tam oldu. Ayetinde açıklandığı ifade edildiği gibi bu kelimelerin tam olması verdiği haberlerde sadık koyduğu hükümlerde adil olmasıdır. Allah tebareke ve teala'nın verdiği bütün hükümler sıdıktır, doğruluktur. Bütün haberler sıdıktır. Bütün hükümlerde adalettir. Bu kelimelerin tamam olma ciheti bu. İmam Kurtubi Rahimehullah bu hadisi zikrettikten sonra arkasından diyor ki "Hada haberun sahihun ve kavlun sadiku Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü yani kim bir vadiye iner de orada auzu e bi kelimatillahit tammati şerri ma halak derse, Oradan ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar veremez bu sözü. Sahih bir haber ve sadık bir sözdür. Alimna sidkahu delilen ve tecrübeten, Biz bu sözün doğru olduğunu hem delil ile hem de tecrübe ile test ederek bildik. Kurtubi böyle diyor. Hem delil ile yani bu haber sahih haberin sahihini zayıfından ayırma yöntemlerini uygulayarak bunun sıhhatini bildik. Diyor ki hem de tecrübeyle bunun sıhhatini bildik. فَاِنِّي مُذْ سَمِعْتُ هَذَا عَمِلْتُ عَلَيْهِ Ben bu haberi duyduğum günden beri onunla amel ettim. فَلَمْ يَضُرَّن۪ي şeyun Ve hiçbir şey bana zarar vermedi. اِلَى اَنْ تَرَكْتُهُ Ta ki bir gün onu terk edinceye kadar فَلَدَغَتْن۪ي akrabun Leyla. Bir gece beni akrep soktu. Diyor ki duyduğum günden beri bu sözü söylüyordu. Ve hiç başıma bir şey gelmiyordu. Ta ki onu terk ettim bir gün ve gece beni akrep soktu. tu fi nefsi Sonra kendi kendime düşündüm. فَاِذَا ب۪ي tu نَس۪يتُ اَنْ اَتَعَوَّذَ Bitilkel kelime. Sonra bir de baktım ki bu kelimelerle Allah'a sığınmayı unutmuşum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi Sıdıktır. Doğrudur. Delil Kurtu Kurtubi rahimahullah diyor ki Hem de tecrübeyle de sabit. Hem de tecrübeyle de sabit. Bu Allah tebareke ve teala'dan istiaze yapma ile alaka, Başkasına istiaze yapmanın Şirk olmasıyla alakalı. Burada İmam rahimahullah Çok önemli bir faide Zikrediyor babın meselelerinin sonunda. Beşinci meselede. Diyor ki Anna Kauna yahsulu bihi menfaatun dünyevi. Bir şey ile dünyevi bir menfaat elde ediliyor olması min keffi şerrin au celbi nefiin bir şerri def etmek veya bir hayrı, bir faydayı celbetmek gibi bir şeyin dünyalık bir menfaati elde etmemize sebep oluyor olması la yedullu ala ennehu leyse mineşşir. O şeyin şirkten olmadığına delil değildir. Yani tecrübeyle ben bu işi yapıyorum. Ve yaptığım bu iş sayesinde böyle bir fayda elde ediyorum. Yaptığım bu işle şu zararı def ediyorum başımdan. Bunun böyle olması hakikatte bile böyle olsa onun şirk olmadığı anlamına gelmez. Değil şirk olmadığı anlamına onun mübah olduğu anlamına bile gelmez. Hatırlayın sebeplerle alakalı mukaddimeyi yaparken Allah Allah subhanahu ve teala'nın kainatı koyduğu sebepleri de meşhur olanlar ve olmayanlar diye hikaye yaptık. Yani bir kimsenin yaptığı iş bir hayır elde etmesine sebep oluyor diye bu onun şirk olmadığını göstermez. Değil şirk olmadığını haram olmadığını mübah olduğunu bile göstermez. Ancak cahiller Allah Tebareke ve Teala'nın kainata koyduğu esbabı, Allah'ın kainata koyduğu kevine koyduğu sebepleri ve Allah'ın şeriatını birbirinden tefrik edemeyen cahiller elde ettikleri iyi sonuçları yaptıkları işin, yaptıkları amelin doğru ve düzgün bir amel olduğuna delil olarak getiriyor. Sen diyorsun ki bu şekilde Allah'tan başkasına bu türbeye gidip yalvarman şirktir. O da diyor ki Ama ben oraya yalvardım mı çocuğum oldu. Oraya yalvardım mı çocuğum oldu. Yani bu hayrı elde ettim. Oraya yalvarmayla çocuğu olması arasında zaten zahir bir bağ yok. Yani çocuk oraya yalvardı diye olmadı. Oraya yalvarma sebebiyle olmadı. O ona denk geldi. Diyelim böyle olmuş olsaydı. Sebeple sonuç ilişkisi apaçık görülen bir şey de olmuş olsaydı. Biz sana Yani bu iddia ile bize cevap veren kimse. Biz sana Allah sana zina etmeni yasaklamıştır. Zina etme dediğimiz zaman. Senin bize ama ben zina ettim ve çocuğum oldu demen zina etmenin mübah olduğunu, meşru bir şey olduğunu nasıl göstermiyorsa bu şekilde kabre yalvarma sonucunda çocuk elde etmiş olman bunun şirk olmadığını hayli hayli ne yapmaz? Göstermez. Çünkü zinadan çocuğun elde edilmesinde sebeple sonuç arasında gözle görülür bir Bir ilişki bir bağ var. Öbüründe böyle bir şey yok. Denk gel. Bu çok önemli bir fayda. Bir şeyin bir şeyin dünyevi bir menfaat sağlıyor olması onun şirk olmadığını göstermez. Ben diyorum ki değil onun şirk olmadığını onun haram olmadığını bile göstermez. Onun mübah olduğunu bile göstermez. Allah tebareke ve teala bunu kainata bir sebep olarak koymuş olabilir ve bizi bu sebepten Men etmiş olabilir. Ardından diyor ki, Muhammed Allah, baba bununmine şirki en Allah'tan başkasına istiqate yapmanın şirkten olduğu babı, avuye gayrahu veya ondan başkasına dua etmenin şirkten olduğu babı. Hakikatte anlattığımız bu mukaddimeye göre, dua ile istigafet birbirinden farklı bir şeyler değil. İstiqate duanın özel türlerinden bir tür. Dua ise istigafeyde, istiazeyde, istianeyde. Hepsini kapsayan genel bir isteme şekli. Bu babın altında İmam Rahimahullah birkaç tane ayeti kerime zikretmiş. Bu ayeti kerimeler kardeşlerim düşünen kimseler için gözünü açıp, kulağını açıp, kalbini hadır edip hidayete arayan kimseler için hakkı ve hidayeti anlamada. Allah tebareke ve teala'nın tevhidini bilmede. Ve şirki kökünden kazıyıp atmada inşallah yeterli olacak sözlerdir. Bunlar üzerine çok fazla da bir talih yapmadan, çok fazla da bir yorum yapmadan sadece ayetleri okuyacağız. Bunların tercümelerini söyleyeceğiz. Belki bir iki fayda zikredebiliriz. Bu kitabı, bu dersi başından beri katılan kardeşlerimiz, bu kitabı içerisindeki ayetleri, hadisleri ezberlememekte direten kardeşlerimiz, Bari en azından bu baptaki bir iki ayeti ezberlesinler, bunları zaptetsinler. Hem kendilerinin tevhid üzerinde sağlam durabilmeleri için hem de başkalarını Allah tebareke ve teala'nın tevhidini tebliğ edebilmeleri için. Ve kavlillahi teala. Allah teala şöyle buyuruyor. Ve la ted'u min dûnillahi Men la yenfe'uke ve la yedurruk Allah'tan başka Sana bir fayda ve zarar veremeyecek şeylere dua etme. Yani dua etme ne demek? istekte bulunma. Talep etme. Allah'tan başka sana bir fayda ve zarar veremeyecek şeylere dua etme. Fein <gülüyor> fealte Eğer böyle yaparsan inneke iden min zalimi O takdirdesen zalimlerden olursun. Yani müşriklerden olursun. İnne <gülüyor> şirke La zulmün azim. Şüphesiz şirk. Büyük, azim, korkunç bir zulüm. Diyor ki Allah tebareke ve teala. Allah'tan başka sana fayda ve zarar vermeyecek kimselere dua etme. Böyle tercüme ediyorum. Burada ayette zikri geçen ismi mevsul diye tabir edilen edat, men edatı akıllı varlıklar için kullanılan bir edat. Akıllı varlıklar. Yani şöyle demiyoruz. Allah'tan başka sana fayda ve zarar vermeyecek şeylere dua etme demiyor Allah. Sana fayda ve zarar veremeyecek kimselere, kişilere yani aklı olan varlıklar bunlara dua etme. Buradaki bu kullanılan edatın akıllı varlıklar için kullanılan edatlardan birisi olması şirkin hakikatini anlamakta çok önemli bir fayda. Yani bu dua edilen yalvarılan şeyler taş, tahta, ağaç gibi aklı olmayan böyle cemaadattan varlıklar değillerdi. Ortada zahirde görünenler bunlar bile olsa bunların arkasında aklı olan melekler, salihler, nebiiler, rasuller gibi varlıklar idi. Allah ve Teala ve Ala'nın bu ismi meusul tabir edilen edatı kullanmasıydı. Eğer böyle yaparsan zalimlerden olursun. Sonra Allah tekee ve teala bunun gerekçesini açıklıyor. Ve in yemseske Allahu bi Allah sana bir zarar Allah sana bir zarar dokundurursa, tekee sen, että Allah tekee sen, o zararı ondan başkası että Allah tekee sen, että Allah tekee sen, että Allah tekee sen, bir Allah tekee senin että Onun bu fazlını, bu ihsanını reddedecek, senden geri çevirecek kimse de yoktur. Yusii bihi men yeşe'u min ibadi. Onu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir, dilediği kimseye verir. Bu ayet kardeşlerim Allah tebareke ve teala'dan başkasına dua etmeli. İstiane, istiade veya istigate ile olsun. Sana fayda ve zarar vermeyecek şeylerden istekte bulunmalı. Bu istek istemenin hangi türünde olursa olsun. Yasaklandığını böyle yapan kimsenin kitap Nebi sallallahu aleyhi ve selleme zahirde ve onunla beraber ümmetin tamamını böyle yapan kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa böyle yaptığı takdirde zalimlerden olacağını beyan ediyor. Arkasından gerekçe gerekçesini söylüyor. Bu gerekçe Allah tebareke ve teala'dan başkasına dua eden duanın her bir çeşidi de yalvaran bütün kimseler hakkında geçerlidir. Kaide bu. Allah sana bir zarar dokundursa ondan başkası gideremez. Bir hayır münadetse ondan başkası bunu alı koyamaz. Öyleyse ondan başkasına istekte bulunmanın, yardım istemenin, sığınmanın anlamsızlığı ve boşluğu ortaya çıkmış olur. Vak'li ve Allah Teala'nın şu bu İnne'llezine ta'buduna min Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz buraya da şöyle söylüyorum. Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz kimseler. Çünkü ayette kullanılan ismi mevsul diye tabir edilen bu edat ellezine yine Arapçada akıllı varlıklar için kullanılan bir edattır. Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz şeyler diye değil. Şöyle tercüme edeceğiz. Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz kimseler. Yani onlar ne olması lazım? Akıllı varlıklar. Aklı olan varlıklar. Bu edat bunun için kullanılıyor. Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz kimseler la yemliku nâkum rizka. Sizin için size bir rızık vermeye malik değiller. Sabtahu 'indallahi'r rizq. Rızkı Sadece Allah katında isteyin. Ve'buduhu. Ona ibadet edin. Ve'şkuru lehu. Ve ona şükredin. Ve'ileyhi turcaun. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz kimseler size rızık vermeye malik değiller. Size rızık vermeye malik değiller. İnsanın bu dünyada zahir hayatını idame ettirebilmesi için maddi hayatını idame ettirebilmesi için ihtiyacı olan en büyük en temel ihtiyacını rızık. Allah Tebaraka ve Teala kendisinin dışında kendisine ibadet edilen şeylerin hiçbirisinin kullar için onların en iyi, en çok ihtiyacı olan bu rızka malik olmadıklarını söylüyor. Eğer Allah'tan başka hiç kimse bize rızık vermeye malik değilse bizim bizim rızkımız sadece Allah Tebaraka ve Teala'nın elindeyse bu ondan başkalarından istekte bulunmak İstekte bulunmanın her çeşidiyle istekte bulunmanın boş ve batıl bir şey olduğunun en açık delilidir. Diyor ki: "Sabtagu indallahi'r rizqa. Rızkı da sadece Allah'ın katından isteyin. Ve ibuduhu ona ibadet edin. Ve lehu ona şükredin ve ileyhi Ve ona döndürüleceksiniz. Ve ve Allah Teala'nın şu buyuruyor. Diyor ki Rabbimiz. "Ve men Min men yed'u min dunillahi Men la yestecibu lehu ila yevmil kıyamet Allah'tan başka, Allah'ın dışından Kıyamet gününe kadar da yalvarsan Kendilerine icabet edemeyecek şeylere Demeyeceğiz, kimselere Yalvarandan daha sapık kim vardır? Yine aynı ismin ve Akıllılar için kullanılan isim ve usul. Diyor ki Allah... Kıyamet gününe kadar bile... Yalvarmaya... Onlara yalvarırsa Bu yalvarmaları işitemeyecek... E, yalvaranlara icabet edemeyecek... Kimselere dua edenden... Daha sapık kim vardır? Sen yalvar yalvar... Hatta farz muhal... Kıyamete kadar sana mühlet verilse sen de kıyamete kadar onlara yalvarmaya, dua etmeye devam etsen, ne diyor Allah? Kıyamete kadar ne yapamazlar bunlar? Sana icabet edemezler. Kıyamete kadar da yalvarsan, sana icabet edemezler. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Ve onlar, kendilerine dua edildiğinden, gafil bir haldediler. Yani sana icabet edemez. Senin ona dua ettiğinin, ona yalvardığının, Farkında bile değil. Sen kıyamete kadar yalvarsan sana icabet edemez. Senin ona yalvardığının farkında bile değil. Böyle kimselere, böyle kişilere, böyle akıllı varlıklara dua eden onlardan talep ve istekte bulunandan daha sapık kim vardır? Ne demek yani bu? Bunlardan daha sapık kimse yoktur demek. En sapığı budur demek. Bu dünyada kıyamete kadar yalvar yalvar sana icabet edemez. Yalvar yalvar ona yalvardığının haberi, haberi bile yok. Dünyada böyle. Diyor ki Allah subhanehu ve teala ve idâ nasu? insanlar haşk edildiği zamanda, insanlar kabirlerinden diriltilip toplandığı zamanda kânû <gülüyor> lehum onlara düşman kesilirler. Onlara düşman olurlar. Yani kendilerine yalvaranlara. bir بِعِبَادَتِهِمْ كَافِر۪ينَ Ve onların kendilerine ibadet etmelerini de reddeder, inkar eder. Onlara düşman kesilmek, onların kendilerine tapmalarını inkar etmek, bu özellikler, bu vasıflar, bunlar da kimlere ait? Akıllı varlıklara ait. Canlı varlıklara ait. Taş gelip de kıyamet günü adama düşman kesilmez. Akıllı varlıklara ait. Yani dünyada böyle, Bu yaptığınız zaten boş bir iş. O yalvardığın kimseler senin yalvarmandan haberdar bile değiller. Ahirette de sana düşman kesilecekler. Ahirette senin onlara ibadet etmeni reddedecekler, inkar edecekler. Şimdi söyleyin, hali böyle olan bir kimseden daha sapkın, daha yolunu şaşırmış kim olabilir? Allah ve Teala böyledir. Onun dışında dua ettiğiniz kimseler bir kıtmire bile sahip değiller. Neydi kıtmir? Çekirdeğin üstündeki zar. Onun dışında dua ettiğiniz, yalvardığınız kimseler bir kıtmire bile sahip değiller. Çekirdeğin üstündeki bir zara bile sahip değiller. İn teduuhum la yesma'u dua'ekum. Onlara dua etseniz duanızı işitmezler. Dua dua diyoruz bak böyle gözünüzde Böyle bir ritüel canlanmasın yani. Dua dediğimizde talep, istek yani. Onlardan bir istekte bulunsanız sizin bu isteğinizi işitmezler. Diyor ki Allah: Wa lau semiu. Haditi yeli işittiler? İşitseler bile, Mestjabu lekum. Size icabet edemezler. Aynı buradaki gibi: Wajoma alqiyameti yekfuro ne bişirkekum. Kıyamet günü de sizin Allah'a ortak koşmanızı... ...onları Allah'a ortak etmenizi... ...bu şirkinizi reddeder, inkar eder. Yani Allah'tan başkasına yalvaran kimsenin... ...dünyada yaptığı iş boş... ...ahirette de karşılaşacağı şey azaptan önce... ...cehennemde ebedi kalmaktan önce bu. Yine boş. Diyor ki Allah tebareke ve teala... ...vettegadû min dûnillâhi âliheten... ...liyekûnû lehum izzâ... ...kendilerine izzet olsun diye... ...aziz olmak için... Allah'tan başka ilahlar dindiler. Kelle se bi ibadetihim, ve yekunune aleyhim zidde. Allah diyor ki hayır asla. Onlar, onların ibadetlerini reddedecekler. Ve onlara da zıt olacaklar. Onların karşılarına dikilip zıt olacaklar. Bunlar da kıyamette. Bütün bu vasıflar, bütün bu evsaf, aklı olmayan taşın tahtanın evsafı değil. Diyor ki İmam Rahimallah. Ve kavlihim. Ammen yucibul muttar? Darda kalmışa, zorda kalmışa, zarara uğramışa, sıkıntıya düçar olmuşa kim icabet eder? El muttar darda kalmış, sıkıntıda kalmış demek. Başına bir, bir zarar, bir zarara uğramış. Zarara düçar olmuş. Kimseye kim icabet eder? daahu ondan istekte bulunduğu zaman Yani darda kalmışa dua ettiği zaman istekte talepte bulunduğu zaman kim icabet eder? Ve yekşifussu ve onun üzerindeki bu kötülüğü bu sıkıntıyı bu belayı kimi kaldırır? Kim def eder? Ve el hulefe'el ard ve sizi yeryüzünün halifeleri kim yapar? Arka arkaya sorular gel. Darda kalmışa dua ettiği zaman kim icabet eder de Onun üzerinden bu belayı kaldırır. Arkasından diyor ki: "E ilahun ma Allah Allah'la beraber. Başka bir ilah mı? Allah'la beraber. Başka bir ilah mı var? Darda kalmışa, dua ettiği zaman yetişen, yardım eden Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Onun üzerinden bu sıkıntıyı kaldırın. Allah Tebaraka ve Teala kardeşlerim bu ayetin sonunda "E ilahun ma Allah" Allah'la beraber başka bir ilah mı derken yani şöyle söylemiş oluyor. Darda kalmış bir kimse bu sıkıntısını gidermek için yalvardığı cihet onun kendisine dua ettiği istekte bulunduğu cihet onun indinde onun ilahıdır. Onu ilah edinmiştir. Allah ile beraber başka bir hak ve gerçek ilah olmadığı için bunu yapacak. Allah inkar ederek soruyor. Diyor ki e ilahun Allah ile Allah beraber başka bir ilah mı var? Allah ile beraber. Başka bir ilah mı bu işi yapacak? Diyor ki İmam Rahimahullah, "Varat Taberani bi isnadihi. İmam Tabarani isnadı ile, kendi isnadı ile şöyle rivayet etti: "Ennahu kana fi zamanin Nebi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında var idi munafikun." Bir münafık var. Yözi'l müminin, müminlere eziyet veriyordu, eziyet ediyordu. Faqala بَعْضُهُمْ Bazıları dediler ki, yani sahabeden bazıları, Kumu بِنَا Hadi kalkın da نَسْتَغِيْهُ بِرَسُولِ اللّٰهِ min هَذَا الْمُنَافِقِ Bu münafıktan gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden imdat isteyelim, bu münafık aleyhine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden istiğate yapalım. Ondan medet, imdat, yardım isteyelim. Bu münafık aleyhine. Böyle söylediler. Vakala nebi sallallahu lii vessalla, nebi usallallahua lii vessalla, de nebi usallallahua lii bi nebi usallallahua lii vessalla, benden usallallahua lii vessalla, nebi usallallahua lii vessalla, nebi usallallahua ancak vessalla, ancak medet usallallahua lii vessalla, nebi usallallahua lii vessalla, nebi usallallahua Onlar da demişler ki kalkın. Gidelim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den medet isteyelim bu karşı. Yukarıda anlattığımız kaydıya göre bunların yaptıkları bu istiğafe. Şirk olan türden mi yoksa olmayan türden mi? Olmayan. olmayan türden. Medet istiyorlar orada olan bir münafık aleyhine. İstedikleri kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hay! Değil mi o zaman hayatta? Hadır yanlarında ve kadir. Yani o münafığı onun ezasını def edebilir. Böyle olduğu halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah tebareke ve teala ile teeddübü edeplenmeyi öğretmek için istigafenin, medet imdat istemenin Allah subhanahu ve Taala hakkında kullanılacak bir şey olduğunu böyle lafızlarda bile Hakikati caiz olsa bile bu yardım istemenin neden istememin. Lafızlarda bile Allah Tebaraka ve Tealaaya has olan bir şeye iştirak edilmesinin önünü kapamak için böyle söylüyor Halbuki istedikleri şey gücü yeterdi. Ve orada onun yanlarında hazır idi ve kadir idi. Kendisinden o hay olduğu, hazır olduğu ve kadir olduğu halde istenilen bu talep karşısında "Hayır, benden istigase yapılmaz." Sadece Allah Subhanahu ve teala'dan istiğase yapılır. Dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bu böyleyse. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öldükten sonra. Yani hay değil. O uzaktayken, gayipken, yani hazır değil. Ve onun gücünün yetmediği bir şeyde. Mesela şefaat istemekte, şefaat etmekte. Veya günahları affetmekte. Ondan istekte bulunmak, ondan istigate yapmak, böyle yapan kimsenin durumu nedir? Hayır, hayır, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bak hayır ve hazır ve kadir olduğu halde benden istigase yapılmaz. Sadece Allah'tan istigase yapılır. E peki ölüyse, gayipse, istenilen şeye kadir de değilse, ondan istigate yapmak, ondan medet istemek. Bunun durumu Allah tebareke ve teala'ya bu ibadette şirk koşmaktır. Evet. bu zikri geçen naslar, ayetler ve hadisler bunlardır yani bunların her biriyle alakalı böyle uzun uzun bir şeyler söylenilebilir ama çok tekrar ediyoruz, sürekli tekrar ediyoruz Baplarla da diğer meselelerde ilerlemek istediğimiz için böyle kısa talikler yaptık Allah tebareke ve teala'nın bu açık vadıh sözleri inşallah nasipli olan kimse için yeteri kadar fayda ifade eder Bu sözler üzerine çok fazla yorum, çok fazla talik yapmaya hacet inşallah yok. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bu sözlerini gece gündüz göre göre bu ayetleri gece gündüz okuya okuya bunları bildikleri halde, gördükleri halde Allah Tebareke ve Teala'nın kalplerini mühürlediği kimseler, gözlerini mühürlediği kimseler hala bu ayetlerde zikri geçen bu ibadetin, bu duanın Allah'tan başkasına yapılan bu şekillerin her birinin şirk olduğunu Allah Subhanahu ve teala onları muvaffak etmediği için anlamıyor. Başka bir izah şekli yok. Allah onları buna muvaffak etmediği için. Allah onların kalplerini mühürlediği için. Allah onların hidayetini istemediği için. Onlar bunu anlamıyorlar. Yoksa bu ayeti kelimeler apaçık. En kötü tercümesinden. Yani en kötü mealden okuyan bir kimsenin hakkı hidayeti anlaması için yanında fazla bir açıklamaya ihtiyaç bırakmayan Sözlerdir. Subhanakallahumma wa bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyke.